Maide Suresi'nin 116. ayetinde İsa Aleyhisselam'a hitaben Allah Teala İsa, sen ben ve beni ve annemi iki ilah edinin diye sen mi söyledin diye buyurmuş. İsa Aleyhisselam'ın da böyle bir şeyden haber olmadığını öğreniyoruz devamındaki ayetten. Buradan yola çıkarak İsa Aleyhisselam'ın <gülüyor> Hristiyanlar arasındaki bu yanlış inanç Ortaya çıkmadan önce vefat ettiği söylenebilir mi? Yani Paulus'un bozma faaliyetinden önce vefat etmiştir şeklinde e Zaten Paulus'dan önce vefat ettiği Hı -hı. çok açıktır. Yani İsa Aleyhisselam'ın <gülüyor> inanan, hiç kimsenin böyle bir şey söylemesi söz konusu olamaz. İnanmayanlar diyebilirler, o, o ayrı bir şey. Burada Cenab-ı Hak esasen İsa Aleyhisselam'a diyor, sen böyle bir şey söyledin mi? Bunlar İsa'nın söylediğini iddia ederek şey yapıyorlar. Baba o kutsal, kutsal ruh diye üç tanrı oluşturuyorlar. Meryem'e e, tanrı muamelesi yapıyorlar.